Elhamdülillah Şimdi bir arkadaş soruyordu. Bazı fıkıh kitaplarında görüyoruz diyor. Kara tenzihiye diyor. Kara tenzihi anlamı nedir? Yani mekrutür tenzihen. Nedir bunun anlamı? Şimdi e, ahkam teklifiye dedikleri ulamaların yanında beşdir. Beş teklifi hüküm var. Her Müslüman kelime ittevihdi Allah'a imanı kabul etti. Onun emirlerine uyması lazım. Bu emirlerde nedir? Beş meseledir. Biri vaciptir, ferzdir. Bazı mezheplerde vacip, bazı mezheplerde ferzdir. Kisi nedir? Aynandır. Vaciptir, ferzdir. O karşılığı nedir? Haram. Bu oldu ki. Üçüncü nedir? Mekruhtur. Haramdan bir derece düşüktür. Üçüncü nedir? Mesnundur. Bu olsa daha güzeldir. Üçüncü nedir? Mubahtır. Serbestsin. Evet. Vacip olan nedir? Vacip olan Allah'ın emridir. Bunu yapmasan karşılığında ceza var. Muharram nedir? O haramdır, sınırdır, çizgidir. Onu açsan karşılığında ceza var. Makruh nedir? allah Teala hoş görmemiş. Onu Allah rızası için terk etsen, Allah madem hoşnut olmuyor bundan, ben burada bu, bu işi yapmayayım. Bu niyetle yapsan ecrin var. Ya bu niyetle terk etsen ona ecrin var ama yaptın günah yazmaz sana günah yazmaz tabi bunda da bir detay var o da nedir niyetine göredir mesnun nedir sünnettir yani bunu yapsan çok büyük ecri var yapmasan vabali yoktur mübah nedir serbesttir yani ne haramdır ne serbesttir istesen yap istesen yapma bu beştir bir de ne var? Makruh tenzihen. Bu da aynen makruhtur. Biraz makruhun daha hafifidir alimler diyorlar. Yani ne nehyetmiş. Makruhu ne demiş? Güzel görmemiş. Ha? Ama bazen de diyor güzel yapma bunu e, yede ihtiyatan, atan kendini bundan nezih kıl. Yani bundan uzak tut. Bunun hükmü nedir? Allah rızası için bunu terk etsen dedik büyük sevap var. Terk etmesen bunun cezası yoktu. Mesela örnek versek. Resulullah'ın sünnetindendir sağ elden verip sağ elden almak lazım. Yani ben sana veriyorum bu telefonu sağ elimden verip karşı taraf sağ elden alması lazım. Sana karşı taraf sol elden verse, kusura bakma diyeceksin sağınla ver alayım. Ben soldan alamam sağdan alırım. Kendim de soğal elim uzatmam sağım uzatır. Bu nedir? Bu Resulullah'ın sünnetidir. Ama bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet olarak vermiş bunu. Yapsan ecir var. Yapmasan vabali yoktur. Ama bu nedir? Sünnettir. Aynen zamanda Resulullah bunu mekruh görmüş. Mekruh görmüş neyi? Alma, e, sol elden almayı mekruh görmüş. Ama sağ elden vermeyi, almayı sünnetidir. O zaman biz sağ elden alıp veriş yapsak, bölgecimiz var. Sol elden alıp versek, günahımız yoktur. Caza yoktur bize. Çünkü haram değil. Ama nedir? Tenzihen makruhtur. Resulullah'a saygı olmadan, Resulullah'a ihtiram, onun sünnetine itibar etmekle bu makruhtur. Burada almamamız lazım. Çünkü kaide nedir? Usul ilminde diyor ki kim Allah'ı bir şeyi Allah'a itaat için tercih etse Allah ona sonsuz bir e, mükafat verir. Allah'a Allah rızası için neyi yapıyorsun? Tercih ediyorsun. Neyi tercih ediyorsun Allah rızası için? Allah'ın hoşnut olmayan şeyleri, Resulullah'ın emretmediği şeyleri ya haram kılmamış ama serbest bırakmış. Yapmasanız daha güzel olur, biz yapmazız işte. Ona diğerler makruh tenzih. Valhamdulillahi Rabbil Aleem.